erkek kardeşlere hem de buradan aşağıda konuşmayı dinleyen hanım kardeşlere, Müslüman kardeşlerime bu diyarda özellikle bu diyarda her dünyanın her yeri için geçerli ama üç şeyi tavsiye ediyorum. Bir, camiden kopmayın. Cami kaledi. Camide camiye bağlılıktan gafil olmayın. Camiye gelmekten uzak durmayın. Camiden geride kalmayın. Caminiz yoksa, beş kişi bir yerde oturuyorsa, diyelim ki burada değil de, buranın adı neyse, Rotterdam mı neyse, Efendim başka bir şehir, daha başka bir kasaba, daha başka bir köy. Bir yerde beş tane kardeşseniz siz, beş tane ev varsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir yerde beş tane Müslüman hanesi oldu mu, orada ezan okumak lazım. Fahmet getirmek lazım, o beş kişinin namazı cemaatle takılması lazım. Eğer böyle yapmazlarsa, şeytan onlara hakim olur. Şeytan orayı istila eder, şeytanın hükmüne girer. Yani düşünün, hür olduğunuz bir ülkedeyken, düşman gelse, esir alsa sizin, ülkeyi istila etse ne yaparsınız? Yani size de kötülük yapacak, malınızı alacak, evinizi alacak, paranızı alacak, paranızı alacak hürriyetinizi alacak ezan cefa edecek filan şeytan orayı istilaydı. demek ki 5 tane ev oldu mu bir evin bir odası mescit yapacaksınız ezan okuyacaksınız mutlaka bir caminiz olacak camisiz müslüman olmaz olur tabi dağ başında da insan okusa dağ başında parla da cami olur ama devamlı durdu mu 5 hane bir yerde oldu mu camisi olacak onun için camiden kopmayın camide birleşin camide tanışın Camide konuşur, Allah'ın rızasının e, kazanıldığı yer burası. Cami, bu bir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'e sarılır. Ama biz Kur'an-ı Kerim'e sarılmak konusunda hepimiz son derece kusurluyuz. Yani camiye gelen Müslümanlar dahil, hatta hocalar, müftüler, Niyazişehir başkanları dahil, sadece Türkiye'yi de kastetmiyor, herkes kusurlu. Yani Kur'an-ı Kerim'in ehli oldu mu insan, Kur'an-ı Kerim'in arkadaşı oldu mu, Kur'an-ı Kerim'in dostu oldu mu bir insan ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'i hem okumasını bilecek, hem anlamını bilecek, manasını anlayacak. Kur'an-ı Kerim'de ne yazdığını bilecek, sonra ne yazdığını biliyor? yapmıyor. O daha felaket, daha büyük felaket. Bildiğini uygulayacak. Kur'an'ı bilecek. Yani sadece kuru kuru okuyor. Okudu ne okudu? Ne okudu? Güzelce ayet-i Nurullah ve Fetihler o yüzden nasıl yere huzur ediniz. La ilahe illallah. Ne dedim? Bilmem. Ve bilmem vallahi orada hiçbir kelimesini anlayamıyorum hocam, ha, olmadı. Allah'ın insanlara gönderdiği emirleri yazılı olduğu için Kur'an-ı Kerim'de 23 senede Peygamber Efendimiz'e inen ayetlerin efendim meydana getirdiği bir kitap olduğundan Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğreneceksiniz. Hocamız yok. Hocamız efendim bize bunu anlatacak durumda değil. Hani hocalarda kusurlu diyorum ya. Onun için. Hocamız bize bunu anlatacak şekilde değil. Çok güzel kıraati var. Çok güzel okuyor ama tefsir hususunda yetkili değil, yetenekli değil. Efendim e, kafi gelmiyor bile. O zaman Kur'an-ı Kerim'e anlatacak insanı bulacaksınız. Ne yapıp yapıp? Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna her ayeti anlayacaksınız. Eskiler onar onar ayetleri okurlarmış, anlarlarmış. Siz de öyle yapın. Zor gelir birden insan hoca okur, Kur'an-ı Kerim'i anlaması, öğrenmesi zor gelir. On ayet, on ayet, beş ayet, beş ayet, her gün, her gün okuya okuya bunu anlayacaksınız. Anladığınızda uygulayacaksınız. Üçüncüsü en kolayı, zikrullaha müdavim olacaksınız. İyi. eee Kuvvetli Müslümanı Allah daha çok seviyor. İman bakımından kuvvetli oldu bir. Başka ne bakımından kuvvetli olması düşünülebilir? Bilgi bakımından. Şimdi bu bulunduğumuz ülkede bizim gezdiğimiz ülkelerdeki insanlar bunlar bilgi bakımından bizden daha ileriye gittiler. Bizim memleketlerimize geldiler. Bizlerle savaştılar. Bizleri yendiler. Devleti Aliyeyi Osmanlıyı parçaladılar. İşte Sırplar çıktı, Bulgarlar çıktı, Yunanlar çıktı, Efendim bilmem. Parça parça elimizden gitti. Neden gitti? Tabi hikmeti var, sebebi var, suçlar var, ihmaller var. Ama bilgi eksik. Bu insanlar ise buradan gemilere bindiler. Gemiciydi bu adamlar. Şu. Diyarında bulunduğunuz millet gemici bir milletti. Buralardan Endonezyalara kadar gemilerle gittiler. Afrikalara kadar gemilerle gittiler. Efendim, hala oralardan böyle bugün gördüm esmer renkli kimseler var. Araba kullanıyorlar, şey yapıyorlar. Yani oradan buraya gelmiş insanlar var. Dünyayı öğrendiler. E yaptıkları binalardan kurdukları müesseselerden ürettikleri metalardan biliyoruz ki bilgileri bizden yüksek. Biz de buraya geliyoruz. Gelmişiz, gelmişsiniz. Şimdi ben kardeşlerime soruyorum nasılsın? İki sene oldu geleni buraya ne yapıyorsun? Lisanı öğreniyorum. Kursa gidiyorum. Bilgimi arttırmaya çalışıyorum. Halbuki bilgi en büyük kuvvetli bilgide geri kalmışız. <gülüyor> Eskiden biliyor musunuz? Bu milletlerden değil ta İsveç'ten İspanya'daki İslam devletine kral oğlunu talebe gönderiyordu. Biliyor muydunuz bunu? İsveç'ten kral, oğlunu Endülüs'e talebe gönderiyordu. Efendim Fransa'dan, İngiltere'den talebeler gidiyordu. Yalvarıyorlardı. Torpil arıyorlardı. Abi caizse. İsveç kralı Endülüs hükümdarına mektup yazıyor. Diyor ki, oğlumu size gönderiyorum. Eti sizin kemiği, benim. Ne yaparsanız yapın. Lütfen kabul edin. Bunu iyi yetiştirin. Neden? İlim Endülüs'teydi. Müslümanların elindeydi. Bilgi onlardaydı. Bunlar bilmiyorlardı. Efendim, Müslümanlar daha çok biliyorlardı. Daha çok bildikleri için bak Endülüs'e kadar gelmişlerdi. İspanya'yı geçmişlerdi. ...preneleri aşmışlardı... ...Fransa'nın ortasına gelmişlerdi. Şimdi biz... ...bilgi bakımından geri kalmışız... ...şimdi aslında gelip... ...İstanbul'a, Türkiye'ye, Ankara'ya... ...bizden bilgi öğrenmesi lazım gelirken bunlar... ...biz buralarda işte... ...bunlardan bazı hünerleri, bilgileri... ...öğrenmeye çalışıyoruz. Bilgi en büyük kuvvettir. Manevi bir kuvvettir. Yani insan bildi mi... ...işin usulünü nasıl yapacağını... Ben küçük bir çocuktum, bizim köyde koca baba yiğit birisi, burma bıyıklı, birisi bana bir şey yaptı. Ben de öğrendiğim bir test şerme takma usulünü bir uyguladım pat, yere yıkıldı. Fırt kaçtım tabii o benim, üçüm kadar. Yani ben onun dizi, dizine kadar geliyorum, bir tane daha benim gibi adam koysalar, Efendim göğüsüne kadar giyecek. Bir tane daha koysalar, üç tane ancak bir, onun gibi görüyor. Ama o köylü olduğundan bu şeyi bilmiyor. Nasıl olduğunu bilmiyor. Bir şey yaptım, attım. Yani işin usulünü bildi mi insan, yeniyor. Bilgi kuvvettir. Onun için İslami bakımdan Allah'ın rızasını kazanmak için kuvvetli Müslüman olacağız ya, bilgiye var gücünüzle çalışacaksınız. Çocuklarınıza aşk vereceksiniz, şevk vereceksiniz. Aman evladım çalışın. Biz Müslümanız. Bizim çok bilgili olmamız lazım. Sınıfında, sınıfta birinci olman lazım. Ben karneyi götürürdüm babama, böyle bakardı. Bu niye sekiz? Kaşlarını çatardı, kızardı bana. Niye sekiz? Bu niye dokuz? Niye on değil diye kızardı bana. Karneyi götürdüğüm zaman. Siz de öyle yetiştireceksiniz, bilgi bakımından kuvvetli olacak Sonra başka hangi yönden kuvvetli olur insanlar? Birbirleriyle birlik ve beraberlik içinde olurlarsa kuvvetli olur. Bak boğazın bir yakasından öbür yakasına köprü yaptılar. Buralarda da öyle köprüler çok. Efendim, kamyonlar, otobiller, otobüsler, tırlar geçiyor. Nasıl yapın, yapılmış bu köprü? İki taraftaki iki direğin üstünden o direkten bu direğe bir çelik tel götürüyorlar. Çelik tel, ince bir tel. Ondan sonra onu, onun üstünden örerek bir çelikten bir bir daha bu tarafa getiriyorlar. Tekrar bu tarafa, tekrar bu tarafa. Çelikten halat ördüler bir tarafına. Öbür tarafına da bir halat ördüler. Yolu bu çelik halata muhtelif yerlerinden dikey olarak bağladılar. Yol yaptılar. Köprü oldu orası. Üstünden yüzlerce araç geçiyor. Efendim, oluyor. Bak, küçücük çelik teller efendim, Birbiriyle birleştiğinde büyük kuvvet oldu. Onun için Müslümanların birlik ve beraberliği çok önemlidir. İnsanın evinde kıldığı namaz bir sevap kazandırıyor, camide kıldığı namaz 27 kat sevap kazandırıyor, cuma namazı kıldığı namaz 50 misli sevap kazandırıyor. Neden? Birlik önemli olduğundan, cemaatle namaz kılmak daha sevap olduğundan. Bu bakımdan ilgisiz kalmayacaksınız. Ayrı kalmayacaksınız. Kenarda kalmayacaksınız. Birlik ve beraberlik içinde olacaksınız. Ve ben şezze, şezze Kim ayrılık yaparsa, tek başına kalırsa, erir gider, imanı da gider, Efendim da ahirette gider, cehenneme düşer. Onun için e, bir başka hadis-i şerif daha var. Ve men kestere sevade kavmin fehüve minhum. Kim bir topluluğun sayısını arttırıyorsa, onlardan sayılır. Camiye geliyorsa, camideki kalabalığa kalabalık bir kişilere katıyorsa onlardan sayılır. Camiye gelmiyor da filancaların arasında duruyorsa onlardan sayılır. Onların amelini işlemese bile onlarla beraber haşrolulur, onların ameliyle hesabı görülür, onların aldığı cezaya ahirette uğratılır. Onun için hangi zümrenin arasında olduğunuza dikkat edin. Kötü zümrenin arasında olmayın, mutlaka birlik ve beraberlik içinde iyi bir yerde olmaya çalışın. Bu birlik ve beraberlik kuvveti olduğu için İslam'da birlik ve beraberlik çok önemli olduğundan buna da hususi olarak dikkat etmeniz lazım. Kavi Müslüman olmak için. Tabii bunun dışında iktisaden kuvvetli olmak var. Zaten onun için çalışıyorsunuz elinizden geldiği kadar. efendim. Daha başka yönlerden, siyasi yönden kuvvetli olmak var. Bizim hiç yapamadığımız bir şey. Parça parça, darmadağın, efendim, olduğumuzdan siyasi bir güç olarak dünyada kendimizi gösteremiyoruz. İslam ülkeleri birleşip de istediğini yaptıramıyor. İslam ülkelerinin içindeki Müslümanlar birleşip de ülkenin içinde istediğini yaptıramıyor. Neden? Birlik ve beraberlik olmadıklarından siyasi bir güç, güç teşkil edemiyorlar. Allahu Teala Hazretleri bizleri her yönden kuvvetli Müslüman eylesin. Bir hadis-i şerif daha okuyarak kısa bir hadis-i şerif Herhalde efendim kısa bir hadis-i şerifte okuyup sözümü bitirmek istiyorum. Daha fazla uzatmak uygun olmayabilir ama bu bilgiler yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Mencâ yevmel kıyameti bir hamsin lem yusadd vecuhu anil cennet. En-nusu lillahi ve dinih vel kitabihi ve resulih veli cemaatil müslümin. Kıyamet gününde şu beş şeyi sağlamış olarak mahşer yerine gelen bir insanın yüzü cennetten döndürülmez, cennete gitmekten engellenmez. O kimse cennete gider. Çünkü bazı insanlar döndürülecek. Bazı insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in havuz-ı kevseri başında Peygamber Efendimiz dururken, Peygamber Efendimiz'e doğru gidecekler. Peygamber Efendimiz'in tanıdığı kimseler. Peygamber Efendimiz asırında olmayan kimseleri tanır mı? Tanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine salatü selam getiren kimsenin salatü selamını melekler kendisine bildirince o salatü selamı götüren insanın ismini, baba adını, memleketini her şeyini bilip tanır Peygamber Efendimiz. Zamanındaki asabında tanır. Ötekilerde Allah'ın bildirmesiyle tanır. havze Kevser'e doğru gelirken engellenecek bazı insanlar. Sen oraya gidemezsin denilecek. Engellenecek, döndürülecek, cehenneme atılacak. Peygamber Efendimiz diyecek ki: "Ya Rabbi bunlar Müslümandı. Benim ümmetimdendi." Veyahut benim efendim zamanımda işte şöyleydi, böyleydi. allah Teala Hazretleri diyecek ki onlar neler yaptılar neler. Yani ne suçlar işlediler. Yani bazı insanlar böyle gitmek isterken yüzü döndürülecek ve gidemeyecek. Şu beş şeyi sağlayan insanların yüzü cennetten döndürülemeyecek cennete gidecekler. Yani cennetlik olacaklar. Bunu sağlamamız lazım. Okuyalım. Kısa, belki izahı uzun sürebilir ama kısaca okuyalım, kısa geçelim. 1- En-nusuh Allah'a karşı içten ve samimi duygular besleyen insan. En-nusuh lillah Şimdi hepimiz Allah'a inanmışız, Allah'ı seveceğiz, Allah'a bağlanacağız. Efendim, çok samimi içten Müslüman olacağız, Rabbim bana şunu emretti, benim bunu yapmam lazım. Rabb'im bunu bana yasakladı, bunu benim kapiyen yapmam mümkün değil. Böyle bir samimi içten, efendim, senli benli, candan Allah karşı olmak, bu bir. Bu da şeyle olur, zikirle olur. Yani bu sevgi, bu güzel durum, durup dururken olmaz. Zikrede ede olur, zikredince aşık olur insan. Yunus Emre gibi olur, Mevlana gibi olur, olur Rumi gibi olur. İbrahim hakkı Erzurum'u gibi olur. Yani zikirden muhabbetullah hasıl olur. Ondan sonra itaat hasıl olur. İkincisi veli dinihi. Allah'ın dinine karşı içten sevgi besleyip, besleyip samimi olacağız. İslamı seveceğiz, İslam'ın her hükmünü seveceğiz ve İslamı öğreneceğiz, ahkamını uygulayacağız. Veli kitabihi. Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i seveceğiz, ona karşı samimi olacağız, içten olacağız ve ahkamını uygulayacağız. Demin söyledik, hadiste okuduk. Ve lirasûlihî, Resulünü seveceğiz, bağlanacağız ve Resulü'nün emrettiği şeyler yapacağız yasakladığından kaçacağız. Bu nedir? Sünnet-i seniyyeyi öğrenmek ve uygulama. Sen niye sakal bıraktın? Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş da ondan. Bıyıkları kısaltın, sakalı uzattın buyurmuş. E sen niye efendim bilmem e, şu dört vekatı kıldın? Peygamber Efendimiz işte bu namazdan önce bu dört vekatı kılarmış da ondan. Sen niye efendim şöyle yaptın, böyle yaptın? Efendimizin sünneti böyle de ondan. Sünnetini seveceğiz, Resulullah'ı seveceğiz. Ona işten bağlı olacağız. Veli cemaatin müslimin bir de Müslümanların topunu, Müslümandır diyeceğiz, seveceğiz ve onların iyiliği için çalışacağız. Müslümanlar bugün çalışmaya çok, yani yardıma çok muhtaç durumda. Kimisi cahil olduğundan, bilgilendirme yönünden yardımcı olmak lazım. Kimisi fakir olduğundan, aç olduğundan, açık olduğundan, mazlum olduğundan, mağdur olduğundan, maddeden yardımcı olmak lazım. Hepimizin ateş parçası gibi olması lazım, çalışması lazım. Şimdi Allah'ın dinine efendim sarılmak, Müslüman cemaatine hizmet etmek üç kademede oluyor. Bir, insan böyle sağlıklıyken, zamanı müsaitken, keyfi yerindeyken, işte bugün mesela düşünürsünüz, taşınırsınız Allah için, Müslümanlar için dinimin yayılması için, gelişmesi için, Müslüman kardeşlerimin saadeti, selameti için ne yapabilirim diye düşünürsün. Düşünürsünüz, araştırırsınız, yaparsınız. Sağlıklı, afiyetli, huzurlu bir şekilde. Eviniz var, martınız var, işiniz var, maaşınız var. Hiç olmazsa cumartesi, pazar gelirsiniz, çalışırsınız. Hiç olmazsa işten sonraki saatlerde gider, çalışırsınız. İşte böyle, yani şiş de, kebap yanmadan rahat bir şekilde İslam'a hizmet edersiniz. Bu hizmetler yapılmazsa İslam'a böyle rahat bir şekilde şiş kebap yanmadan, insan tehlikeye düşmeden yapılmazsa Allah vazifelerini yapmayan Müslümanları sıkıştırır. O zaman mecburen çalışmak gerekir ve efendim çok masraf etmek gerekir. Malını vermesi lazım gelir. Bu yani ötekisi zekatını verecekti ilk merhalede. İşte hayrını hasılatını yapacaktı, yetecekti. Fakat zekatı verilmeyen mallar, yapılmayan hizmetler birikince bu sefer malın tümü gitmeye başlar. Gitmesi gerekir. Daha büyük masraflar yapmak gerekir. Delik büyük çünkü. O da çalışmadığı zaman bu sefer cana gelir sıra. Allah-u Teala hazretleri öyle belalar, musallat eder ki o zaman tüm malımı vereyim deseniz de yetmez ha. Bunun temizlenmesi, bunu kan temizler diyorlar ya. Yani şaka olarak diyor birilerine. Vay sen bana böyle yaptın, bunu ancak kan temizler. O noktaya gelir, o zaman Allah böyle bir harf dert gibi bir şey çıkarttırır. Bu tembellik yapan, malını vermeyen insanların bu sefer Canı derdik sıkıntıya Bak dün akşam bir şey söyledi kardeşlerim. Efendim, düşündüm, üzüldüm ama rahmetli bir kardeşimiz söylemiş. Bizim İstiklal Harbi yaptığımız sırada, Efendim, Balkanlardaki, Bulgaristan'daki, Yugoslavya'daki kardeşlerimiz bize çok mali imkanlar vesaireler böyle bileç yüzlü tatlı muameleler yapılmış ki Anadolu'ya yardım etmesin. Otursunlar oturdukları yerde diye. Çok efendim, böyle şey yapmış. Onlar da oturmuşlar. Ondan sonra şimdi başlarına sıkıntı ondan geldi diyor. Yani o arkadaşın düşüncesi yani işin hikmeti budur diyor. Afganistan'da eskiden durum çok iyiydi. Şeriatla idare ediliyordu Afganistan. <gülüyor> Müslümanlar vazifelerini yapmadılar. İçtimai vazifelerini yapmadılar, eğitim vazifelerini yapmadılar. Çocukları Rusya'ya gitti, eğitim gördü, komünist oldu. Ondan sonra hükümeti de devirdi, idareyi de devirdi, Rusların hakimiyetini de getirdi. Yani kolay yapılacak iş yapılmayınca, bela büyüyor. Arkasından bela büyüdüğü <gülüyor> zaman, aa bela büyüdü çağrı arayayım falan dediğin zaman da Çare etmiyor, bu sefer har çıkıyor, dar çıkıyor. Verilmeyen mallar bombalandı, evler yıkıldı, tarlalar harap oldu, Efendim, canlar gitti. Mallar da gitti, canlar da gitti. Onun için Müslümanların rahattayken, huzurdayken, feragat ve feragat halindeyken yani serbestken vazifelerini düşünüp akıllı akıllı rahat zamanlarında yapması lazım Muhterem Kardeşler. Bu benim hayat tecrübe. Benim kesin görüşüm bu. Rahattayken rahat rahat yapabilecekleri hizmetleri ihmal ederlerse ceza büyür. O zaman üç kuruş beş kuruş verecekken olacak işler sonra daha büyük gayretlerle tüm mallarını verseler düzelmez. Daha da büyür canlarını vermeleri gerekir. Şimdi onun için size soruyorum. Burada çocuklarınızı yetiştirecek okulu kurdunuz mu? Efendim okullar, kolejler kurdunuz mu? Efendim e, bu 300 çocuktan 3 tanesinin kurtulması büyük bir felaket işareti. Bunları kurtaracak çalışmalar yaptınız mı? Yapmadınız. Kim yapacak bilmem birisi ortaya dökülsün yapsın işte ben tek başıma yapamam. Onu bunu bilmem Bez, bela umumi gelir. Baş başa vereceksiniz kafa kafaya vereceksiniz bu işlerin çaresini düşüneceksiniz. Ne olacak? biraz masraf yapacaksınız. Okul kuracaksınız. Efendim cami kuracaksınız. Gayret edeceksiniz. Neticede çocuklarınız hayırlı evlat yetişecek. Bunu yapmazsanız kazandığınız paralar da gidecek, evler de gidecek. Onu da yapmazsanız o zaman canlara gelecek iş. O bakımdan e, İslam için ne yapmak gerektiğini efendim düşünün, taşının, sorun, araştırın. Efendim, toplanın, birleşin, bu işleri yapın, Özbe ve sevgili kardeşlerim. Şimdi tabii sözü burada, bu önemli şeyle, efendim, e, bitirmek istiyorum. Ama sorulan sorular da benim konuşmamla ilgili. Basın yayında medya diyorlar, biz yabancı kelime kullanmıyoruz mümkün olduğu kadar. Medya kelimesine de sinirleniyorum, Medya gibi, yani bu tatsız bir şey, midemi bulandırıyor, medya bilen değil, basın, yayın. basın yayında tasavvuf ve tarikatlar aleyhine çeşitli haberler çıkıyor, bizim hareket tarzımız nasıl olalım? <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, her yerde hareket tarzınız hak bildiğiniz şeyi savunmak olacak, her yerde, çok kolay. Hak bildiğiniz şeyi her yerde söyleyeceksiniz. E canım benim burada söylememden ne olur? Tamam sen şuna söylersin, o şuna söyler veya bir günde on kişiye söylersin, yirmi kişiye söylersin, sonra efkar, diye bu işe kızıyor derler. Kendileri ona göre ayarlarlar. Neme lazım dersen, şey yapmazsan o zaman tamam derler, Müslümanlar gık demiyor derler. Hasan Sağlam diye bir paşa vardı, Milli Eğitim Bakanı oldu. İki tane Hasan Sağlam vardı, bir tanesi var hala. Efendim, Bir tanesi mütedeyyindi, İslami vakıflarının birisine vazife aldı, bir tanesi de efendim, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaydı. İmam Hatip okullarında başörtüler açılacak diye emir vermiş, masada beklemiş. Hiç kimse ya bizim kızımızın başını niye açtırıyorsun, açtırma filan diye bir e, telefon, bir efendim bir şey yapmamış. Yani müracaat yapmamış, mektup, telgraf bilmem, konuşmaz vesaire müracaat yapmamış. Efendim. Ondan sonra ne demiş? Bak demiş demedim mi ben size Türk halkı aydındır. Bak hiç başörtüyü açın dedim hiç reaksiyon olmadı. Aksiyoner olmadı demiş. Ya bak susunca nasıl yorumluyor? En en ilken ve en kolay tedbir doğru bildiğin şeyi söylemektir. Yanlış bildiğin şeyin yanlış olduğunu söylemektir. Yanlışı yapana sen bunu yanlış yapıyorsun. Bu işin doğrusu budur demek. Bunu göstereceksiniz, bu cesaret. Ondan sonra da e, bizim hareket tarzımız nasıl olmalı diye şimdi soruyor. Yani şimdi zaten bunun cevabının bilinmesi, yapılması lazımdı. Geç kalınmış. Ramazan'da oldu bu işler. Ramazan bitti, şevval bitti. Zilkade'nin yarısı geçti. Yani o zaman bombardımana tutacaktınız siz. Canına okuyacaktınız bunları yapanlarını. Rası söyleyecektiniz. Efendim siz söyleyecektiniz. Diyecektiniz ki Mesele sizin böyle düşündüğünüz gibi değil. Şu da var, bu da var. Şöyledir, böyledir diyeceksiniz. Ayda arasında iki kişi cemaatle namaz kılabilir, kılabilir. Sonra efendim çocuklarımızı burada en iyi şekilde yetiştirebilmemiz için tavsiyeleriniz nelerdir? Çocukların kendisine Allah korkusunu, Kur'an sevgisini, Resulullah sevgisini aşılayacaksınız, öğreteceksiniz. Küçükten böyle Düğüm düğüm, ilmik ilmik halı ördüğü gibi sanatkerin efendim gergef işleyen gelinin ince ince böyle iğneyi batıra çıkararak güzel bir nakış yaptığı gibi çocuğunuzun kafasını gergefle nakış işler gibi küçükten Resulullah'ı sevecek, Kur'an'ı sevecek, iğni sevecek efendim şekilde yetiştireceksiniz, söyleyeceksiniz. Masraf edeceksiniz, gayret edeceksiniz, hediye alacaksınız, çocuk öyle yetişir. Peygamber Efendimiz diyor ki çocuklarınızı Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sevgisiyle yetiştirin. Onu ihmal ederseniz, çikolata alır da, efendim veya hiç ilgilenmez de, akşam geç gelir, sabah erken gider de, çocuğu kendi halinde, parlanın kenarında bir tane ot gibi yetiştirirseniz, o zaman çocuk başkalarının terbiyesini alır, başka yola gider. Ben benim çocuğumu yetiştireceğim diye düşüneceksiniz. Çare arayacaksınız, masraf edeceksiniz. Hoca yoksa hoca ithal edeceksiniz. Yani Fenerbahçe efendim oyuncu ithal ediyor. Yönetici antrenör yetiştirici ithal ediyor. Brezilya'dan, Yugoslavya'dan bilmem nereden efendim şey olsun diye biz dinimizi kurtarmak için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Evet. Az ve sevgili kardeşlerim, hansılı şimdi rahat zamandayken İslam için çalışın, rahatız diye rahavete düşmeyin, gevşemeyin. Sonra tehlike büyür. Sonra çocuklarınız da elden gider. Kendiniz de elden gidersiniz. Kendiniz de kaybedersiniz. Çok çalışacaksınız. Sıkışma yok diye gevşek durmayın. Kendi kendinizi efendim imanınızla sıkıştırın, çalışın. Ders almak isteyenler için Efendim ders tarif ediyorum, beraberce tevbe edelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el Azim el azîm el kerîmellezi la ilâhe illâhu el hayyel hayyum ve etûbü ileyh. Allahümme ente rabbi, la ilâhe illâ ente halakdini ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve va'dike mesle ta'du euzvike min şerri ma sanatı ebû ile kebini'metike aleyye ve ebû bi zenbi fâfirli fe inne la yaghfiru'l junuba illa ente bu tevbe duasıdır peygamber efendimizin hadisidir bu peygamber efendimiz mübarek saadetleriyle böyle dua eylemişler biz de o duayı okuduk o dua bereketine habibi hedibi ettiği bir hürmetle Allah bizim bir yandan Şimdiye kadar kadarki dağdilliklerimizi, cahilliklerimizi, suçlarımızı, hatalarımızı, günahlarımızı affetsin. Şu andan itibaren, bu geceden itibaren sevdiği kul olmaya niyet ettik. Allah bizi bundan sonra sevdiği kul olarak yaşamaya muvaffak eylesin. Günahlardan, haramlardan korusun. Gafletten, cahillikten korusun. Yolunda dair, übadetini müdahilin kullarından eyle sınırlarız. Her gün abdestli geçeceksiniz her gün, her zaman abdestli olacaksınız, abdestli gezseksiniz. Peygamber Efendimiz böyle yaparmış, onu düşün. Evliya Allah mümkünlerimiz böyle yaparmış, onu düşün. Sadece namaz kılacağınız zaman abdest almak değil, hiç abdestsiz gezmeyeceksiniz, daima abdestli olacaksınız. Bir. Her gün Peygamber Efendimiz'in şu hadis kitablarında tavsiye ettiği zikirlerden, şimdi söyleyeceğim zikirleri çekeceksiniz. Yani bu zikirleri Peygamber Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih kema yenbeğiyle cibari ve cibari ve cibari vel azimu ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve taciru ösina ve menba'ı s-sidkü ve s-sefak Muhammedin el-Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in et tayyibin et tahirin emma ba'du Aziz ve sevgili kardeşlerim Allah cümlenizden razı olsun. Diğer gurbette yaşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Alnınızın teriyle, elinizin emeğiyle ağır işler yaparak kazanç sağlıyorsunuz. Sayeniz meşgul olsun. Rızkınız temiz olsun, kazancınız helal olsun, bol olsun. Bu dünyanın kazancını, parasını, geçimini sağlamak için... ...binlerce kilometre uzaktaki diyarlara gelmiş kardeşlerimizsiniz. Fakat aslında bu Dünya'da her şey fani. Dünya fani. Dünyanın içindeki, bizim peşimde koştuğumuz, seyahat ettiğimiz, efendim, uğraştığımız şeylerin hepsi fani. Fani olduğu için değersiz. Ve bütün uğraşmamıza, ter dökmemize rağmen elimizde de kalıcı değil. Çünkü biz burada kalıcı değiliz. Biz buradan kalkıp ahirete göçtüğümüz için ne kadar kazansak biz gidiyoruz. O kalıyor, ayrılıyoruz. Ya da biz buradayken elimizden ayrılıyor gidiyor. Geri ayrılıyoruz. Onun için Süleyman Hoca kardeşimizin bahsini etti şeyhimiz hocamız Muhammed Said Toko Hazretleri ömrünün ahirinde, son günlerinde, son yıllarında, son aylarında demişti ki bu dünyada her şey boş. Her şey boş. Mevki, makam, para, pul, servet, köşk, efendim, her şey boş. Bir tek mühim şey var, önemli şey var. Bir tek, o da bu dünyadayken imtihanı kazanıp Allah'ın sevdiği kul olmak. Her şey boş. Bir tek önemli şey var, Allah'ın sevdiği kul olmak. Allah'ın sevdiği kul olmak da çok önemli ama Allah'ın yardım ettiği, kolaylaştırdığı kimseler içinde zor da değil. Allah hepimize yardım eylesin. Tevfikini refik eylesin. Bunun şartlarını Müslümanların bilmesi lazım. Yani Allah bir insanı, o insan ne yaparsa sever, ne yaparsa sevmez. Allah kimleri sever, niçin sever, ne sebeple sever, hangi işleri yaparsa sever, kimleri sevmez, neden sevmez, bunları çok iyi bilmek lazım. Bunları bilmediği zaman, mendem ya arifi şerri fihi şerri bilmeyen, bilmeden hatayı işler, şerri günahı kötülüğü yapar bilmeden, bilmek lazım. Şerri bilmek lazım, korunmak için bilmek lazım. Hayırı bilmek lazım, uygulamak için, yapmak için, elde etmek için bilmek lazım. Ne hayırlı, ne hayırsız. Nasıl hareket edersek Allah sever, nasıl hareket edersek Allah sevmez. Her şeyden önce bunu düşünmelisin. Tabi, bu çok mühim bir noktadır, çok mühim bir sözdür, çok mühim bir gayedir, amaçtır. Kısaca söylemek lazım gelirse, adım adım söylemek gerekirse, Allah müminleri sever, mümin olman, olmayanları sevmez. Yani şu etrafımızdaki yüksek binalar, köprüler, efendim muazzam ticarethaneler, şirketler, paralar, pullar, denizdeki gemiler. efendim Burada bizim memleketimizde olmayıp da burada görüp hayranlık duyduğumuz her şey. Giyimi kuşamı arabası, evi yerinde olan, keyfi, rahatı yerinde olan her şey. Ne olursa olsun Allah kafirleri sevmez. Müminleri seven, Allah'ın sevgisini kazanmak için ilk şart, ilk esas, temel şart, vazgeçilmez şart, onsuz olmayacak olan şart insanın mümin olması. Mümin olmak bir bakıma çok kolay bir şeydir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve İşte mümin olduk. Böyle diyen bir insan, şu dışarıdaki efendim, gayrimüslim dediğimiz bir insan, Allah'ın sevmediği bir insan. Böyle der demez mümin olur ve cennete hak eder. Ben kâle, daha illallah muhtisem, Kim ihlasla bu sözü söylerse Allah'tan başka tanrı yoktur, ben onun varlığını birliğini, Efendim Yaradanım olduğunu, alemlerin Rabb'i olduğunu anladım, inandım, bildim, kabul ettim, iz idrak ettim derse tamam o cennete girer, bu kadar kolay. Ama bu bir kapı açıyor insana. Eşhedü en la ilahe illallah. Tevhidi açıyor, tevhid yolunun kapısını açıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek Arafat'ta hutbesinde dedi ki efter eftagu makut ene ve nebiyyun min qabli la ilahe illallah. Benim de benden önce şu dünyaya Allah'ın insanlara yol göstersin diye gönderdiği bütün peygamberlerin de söylediği sözlerin en kıymetlisi, en mühimi, en faziletlisi en üstünü <gülüyor> la ilahe illallah sözüdür. Ya la ilahe illallah. Dedi Tevhidden ayrılan, tevhide ulaşamamış olan, tevhidi anlayamamış olan, Allah'ın la ilahe illallah, Allah'tan gayrı Tanrı olmadığını anlayamamış olan, herkes mahvolacak, kahrolacak, efendim, hasiret dünya ve ahiret, dünyası ahireti perişan olacak. Bir bakıma, eşelü en la ilahe illallah ve eşelü Muhammeden Abdülhü ve resulü dediğin zaman kolayca Müslüman oluyorsun ama, o kadar incelikler var ki bu işin. O kadar o kadar dikkat edilecek tarafları var ki müşrik olmamak için insanın kazandığı imanı elinden kaybetmemesi için mümin olması için sağlam bir akidesi olması lazım. Akaidi İslamiye'yi çok sağlam bir şekilde öğrenmesi lazım. Çünkü hem dünyada daha önceden beri gelmiş geçmiş bozuk akideli insanlar var hem de şimdi yeni yeni türemiş, yeni bozuk akideli insanlar var. Gazetelerde, mecmualarda, televizyonlarda o kadar çok laflar söyleniyor ki insanlar arasında. Öyle milakaşalar oluyor ki, öyle abuk sabuk, çarpık, yamuk laflar söyleniyor ki, e bu kadar tehlikeli insanı küfre düşürecek bozuk akidelerin arasında insanın İslam akidesini sağlamca öğrenmediği takdirde bu dalavericilerin, bu yalancıların, bu aldatıcıların yani bunların bir kısmının maksadı da Müslümanı İslam'dan sattırmak, çıkartmak, imanına kastediyorlar. Müslümanın Müslüman olmasından rahatsız oldukları için rahatsızlıklarından dolayı onu İslam'dan koparmaya çalışıyorlar. Müslümanların adetini azaltmaya çalışıyorlar. Müslümanları yeryüzünden yok etmeye çalışıyorlar. Onun için kurdukları televizyonlarla çok gelişmiş efendim, iletişim araçlarıyla okullarla, kolejlerle tahsillerle, terbiyelerle insanları yoldan çıkartmaya çalışıyorlar. Dün akşam bir yerde şöyle bir müzakere açtık, konuştuk. Üzerinde İnceleme yaptığım 300 çocuktan 300 çocuktan 3 tanesi istediğimiz gibi Müslüman oldu dedi bir arkadaşımız. Yani bu bu diğerlerde haliniz nicedir. Çalışıyorsunuz, para kazanıyorsunuz ama çocuklarınız ne oluyor? Burada yetişen çocukların akıbetin ne, vardıkları sonuç ne diye sorduğum zaman 300 çocuktan On, üç tanesi. Binde bir, binde bir buçuk rakamlara göre o kadarı istediğimiz gibi oluyor. Ötekilerin hepsi İslam'a uzak, İslam'ı bilmeyen, İslam'ı uygulamayan efendim kaybolmuş çocuklar. Acıdığımız çocuklar oluyor. Bir de onların çocukları olacak. Yani anası babası camiye giden insanların çocukları öyle olursa zaten camiye gitmeyen anası babası zaten bu işlerde haber haberdar olmayan, bu tarafta bezi olmayan insanların öteki çocukları ne olacak? Yani onlar bir zaman gelecek belki Müslümanlıktan bile başka bir yere gidecekler. Allah saklasın. Allah bizi ve kıyamete kadar nesillerimizi İslam'dan ayırmasın. Ayaklarını kaydırmasın. Sevdiği kula Efendim, bizim neslimizden fasıf, facim, müşrik, zalim, kafir getirmesin. Efendim. Evlatlarımızın hepsi abid, zahid, alim, fazıl, salih, muslih kullar olsun. Şimdi bu büyük bir rakam. Demek ki yüzde bir, 300 kişi de 3 kişi olunca yüzde biri şey yapıyor. Demek ki bunların hakiki Müslüman olması için çok gayret sarf etmemiz lazım. Siz sedasız çoluk çocuğumuz elimizden gidiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisin şerifinde buyuruyor ki yani tamam İslam'ı öğrettik İslam akidesini de doğru öğrettik evladım bak sapık inançlara düşme, temiz, tırıl tırıl, hakiki iman budur dedik, İslam'ı öğrettik. Başka Allah kimleri seviyor? Biraz hadisi şeriflerden şey yapalım. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, el mü'minul kaviyü hayrun ve ehabbu ilallahi minel mümin-i sâlih fi kulli'n hayır. Hepsi hayırlı müminlerin, mümin oldu mu Allah efendim seviyor. İhlasla la ilahe illallah dedi mi cennete girecek ama hepsi hayırlı ama Kavi müslüman el müminül kavî kuvvetli. Kavî müslüman hayrun daha hayırlıdır ve bu daha sevgilidir ilallah. Allah'a, Kuvvetli Müslüman zayıf Müslümandan hem daha hayırlıdır hem daha sevgilidir Allah'a. Daha hayırlıdır çünkü kuvvetli olduğu için İslam'a daha iyi hizmet eder. Kuvvetli Müslüman İslam'a daha güzel hizmet eder, tamam. Daha hayırlı oldu, şöyle küçücük bir düşünmekten anlaşılıyor. Ama ehabbu ilallah, Allah'ın daha çok sevdiği kul. Allah daha çok seviyor. Zayıf Müslüman'dan kuvvetli Müslüman'ı daha çok seviyor. O halde, mümin olduğumuz zaman, ikinci bir şeye dikkat etmemiz lazım. Kuvvetli Müslüman olmaya çalışmamız lazım. Yani bizim kelimelerimizle, hadis-i şerifte kavi diye geçiyor, sağlam Müslüman olmamız lazım. Şimdi kuvvetli Müslüman olmak hangi yönden olur? Bir, imanı kuvvetli olur. Yani kimse onu aldatamaz. Kimse onun kafasını çelemez. Kimse onu alıp kötü bir yola efendim çekemez, götüremez, bulaştıramaz filan. Tamam. İmanı kuvvetli olacak. Bu imanın kuvveti nereden olur? Aziz ve muhterem kardeşlerim, imanın kuvveti Sırf kitaplardan okumaktan olsaydı, bu babalar, bu efendim namazını yazdı camiye gelen veliler, anneler, çocuklarına bunları öğrettiler, öğrettiler ama imanın kuvvetli olması için bir sözü hatırlatmak istiyorum size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, efendimizin bir sözünü. Ceddedu imanikum bi kavli la ilahe illallah diyor Peygamber Efendimiz. İman da elbise gibi insanın içinde eskir, azalan bir ışık gibi, feri sönen bir pendil gibi ışığı azalır. İmanınızı la ilahe illallah, la ilahe illallah diye, diye kuvvetlendirin diyor Peygamber Efendimiz. Bu nedir? Hocamız rahmetullah aleyhi gene e, yad edelim. Tüm memleketimizde bir küfür fırtınası esti. Efendim herkes sarsıldı. Efendim e, kimisi imanında devam etmek isteyenler büyük zararlara uğradılar. Efendim büyük bir kısmı da Değişti, efendim, camiler kapatıldı, satıldı, vakıf malları satıldı, Kur'an-ı Kerimler toplatıldı, gazetelerde dini yazı yazmak yasaklandı. Çeşit çeşit şeyler oldu. Eski devrin efendim maceralarını kitaplardan okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Hocamız dedi ki, elhamdülillah allah Teala Hazretleri bizi, Efendim zikre sarılmak bereketiyle korudu dedi. Yani zikrullah insanı koruyor. Allah'ı zikretmek insanı koruyor. Çünkü bir insan zikretti mi çok büyük sevap kazandı. Allah yolunda masraf etmek ne kadar kıymetli. Zaman zaman herhalde efendim siz de Çeçenistan'a yardım ettiniz, belki Bosna herseye yardım ettiniz, toplandınız, kendi kendinize toplu halde çeşitli şekillerde yardım ettiniz. Allah yolunda yapılan yardımın sevabı bire yedi yüzdür. Nafaka 700 tüker fi seviliyle ise bir derece. Yedi yüz sevap sevaptudur. Çeçenlere yardım ettiniz. Bos ne herseye bir ambulans gönderdiniz efendim, koyun gönderdiniz kurban da açılıp çekmesinden diye orada kesirdiniz filan. Ha, Allah yolunda bir hayır yaptınız mı yedi yüz müsün? Fakat zikrullahi taala eftalu indallahi Minen na fakate fi sebilin derece. Zikretmek Allah yolunda para vermekten de yüz kat daha sevap. Etti, yedi yüzün yüz katı 70 bin. Yani zikrullahın mükafatı 70 bin. Eğer zikrullahı kendi kendine kalbinden yaparsa bir insan, zikri kalbi derler, kalbinden zikrederse, dudağı kıpırdamıyor, sesi çıkmıyor, kimse anlamıyor, kalbinden Allah Allah diyor. Kalbinden zikrederse o da, aşikare dudağıyla sesli yaptığı zikirden 70 kat daha sevaplı, 70 binin 70 katı 4 milyon 900 bin eder. Yani insan kalbinden şöyle bir Allah teze, Bilâ ilâ ilâ 4 milyon 900 bin defa demiş gibi mükafatını öyle verecek Allah, bol verecek. Şimdi bu 4 milyon 900 bin defa olan mükafat sevap insana bir geldi mi ihya eder? Bir daha geldi mi? Daha ihya eder. Bir daha geldi mi? Daha ihya eder. Daha, mi, daha ihya eder. Daha ihya eder içi dışı pırıl pırıl nur olur insan. Allah, Allah'ın sevgili kulu olur. Onun için zikrullah, efendim, imanı koruyan insanın sağlam Müslüman kalmasına, şeytana uymamasına, günahlara sapmamasına karşı çok kıymetli bir koruyucu, çok kıymetli bir destek ve kaynak oluyor. Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyuruyor ki oğlunun Müslümanın manevi düşmanlarına karşı sığınabileceği üç tane kale var. Kale. Birisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim kaledir. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, Kur'an-ı Kerim'e sarılan Efendim, Kur'an-ı Kerim'i kendisine rehber edinen, Kur'an-ı Kerim'i bağrına basan, başına tac edinen, kurtulur. Kaleye girmiş gibi kötülüklerden kurtulur. İkincisi mescitler. Bak, Almanya'da gezdik, buraya geldik, şu mescide bak, dışarıdaki efendim, halkın ibadethanelerine bak. Buranın ahalişinin ibadet hanelerine bak. Yani Allah'ın sevdiği ibadetin yapıldığı, sevdiği kullarının toplandığı yer ne kadar gariban, ondan sonra öteki, öteki yerler ne kadar efendim? Öteki kiliseler bırakalım, insanların öteki keyif yerlerini düşünelim. Nasıl, ne kadar ışıklı, ne kadar geniş, ne kadar ferah, ne kadar bilmem ne filan. İkincisi camiler. Bak siz bu garibanlığa rağmen kalkıp geliyorsunuz. Alnınızda boncuk boncuk terler beliriyor. Ensenizden terler akıyor. Ama efendim oturuyorsunuz. Sevap kazanın diye tamam. Burası da bir kaledir. Buraya sığınan da manevi bakımdan koydu. İyi ama camiyi sırtımızda taşıyamayız. Kur'an-ı Kerim'de herkesin harcı değil. Herkesin üçüncü karesi zikrullah. Zikrullah'a sarılan kalenin içine girmiş gibi olur kurtulun. Siz burada şeytanların arasında efendim manevi tehlikelerin içinde yaşadığınız için bu çok önemli bir şey. İmanın kuvvetli olması için zikre sarılacaksınız. Kur'an'a sarılacaksınız, camiye sarılacaksınız. Dışarıda camiyi götüremiyorsunuz, peşinizden sürükleyemiyorsunuz, yanınızda şey kalıyor. Kur'an kalıyor, ve zikrullah kalıyor. Elinizde tesbih olursa, dilinizde zikrullah olursa korunursunuz. Olmazsa tehlike. Tehlikeler, büyük tehlikeler var. Efendim bu bir. Müminin bir kuvveti iman yönündendir. Bu önemli bir kuvvettir. İman yönünden kuvvetli oldu mu insan Allah'a dayanmış olur. Allah'a dayananın da kimse sırtını yere getiremez. Dünyanın en kuvvetli olur. Tek başına bir topluma karşı çıkar ve yener. Toplumu yener. Tarihte misali var. İbrahim aleyhisselam tek başına bir toplumu yani Nemrud'uyla, ordusuyla, ahalisiyle bir şehri meydan okumuş, karşı çıkmış sonunda Allah'a dayandığı için Halilullah olduğundan, Allah'ın dostu olduğundan, Allah yolunda hakkı söylediğinden Allah korumuş, kurtarmış. Ötekiler helak olmuş, o kurtulmuş. Musa Aleyhisselam yapabilir misiniz siz? Saraya gidip de ben tanrıyım, bana tapının diyen, kendisine tapındıran azılı, azgın firavun azgın bir herife hak sözü söyleyebilir misiniz? Yani ucunda şey var kellenin gitmesi var. Ölüm var yani. Ne ölümü göze alıyor millet, ne hapsi göze alıyor, ne rahatın elinden kaçmasını göze alıyor. Kolay bir şey değil mi? Yani şöyle bir düşünün, Musa Aleyhisselam'ın yerine efendim Allah size bu vazifeyi vermiş olsaydı, git oraya o zalime şunları söyle. Kolay zor, kolay değil. Zaten kolay da olmadı. Musa Aleyhisselam öldürmek istediler. Sıkıntılar oldu ama Allah gene firavunu ve ordusunu ve kavmini helak etti. Musa aleyhisselamı ve müminleri korudu, kurtardı. Her zaman böyledir. Ve Hakana r nün Gül mümini. Yani müminleri korur, kurtarır. Efendim, Müslümanlara nusret eder, yardım eder. Efendim Kavmi helak olur, müminler kurtulur. Lut kavmi helak oldu, Lut aleyhisselam kurtuldu. Nuh kavmi helak oldu. Kavmi helak oldu. Puta taptıklarından, putları ilah edindiklerinden, müşrik olduklarından tüm kavim helak oldu. Nuh aleyhisselam kurtuldu. Onun için ne yapacağız? Efendim, imanlı olacağız. Sımsıkı, imanımızın korunması için Kur'an-ı Kerim'e, camiye ve zikrullah'a sarılacağız. Şimdi bu arada bu Ağzınızın tadı gelsin diye, keyfiniz efendim artsın diye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini size nakletmek istiyorum. Hadisi şerifin nakli bereket olduğunda, sohbetimize rahmet ilahi insin diye, efendim teyzimiz çok olsun diye, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadisi şerifi okuyacağım. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Nime şefii o Kur'an lisahibi yevmel kıyamet. "Ya Rabbi ikremhu." Ve yülbesü tacül kerame. Sonra yekûlu zidhu." Ve yüksa kisvetül kerame. Sonra yekûlu "Ya zidhu, rıdha 'anhu." ba'de şey. Salakara şöyle kadar güzel bir şefaatçidir Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde sahibi için. Sahibi için Kur'an-ı Kerim ne kadar güzel bir şefaatçidir kıyamet gününde. Sahip iki manaya gelir Arapçada. Mesela bu kitabın sahibi benim. Şu deri ceketin sahibi sensin. Yandaki evin sahibi efendim filanca sahip bir şeye malik olan manasına gelir Kur'an-ı Kerim'e sahip olan kimse için Kur'an-ı Kerim ne, güzel, ne kadar güzel şefaatçidir insan Kur'an-ı Kerim'e nasıl sahip oluyor Kur'an-ı Kerim'i okuyor ezberliyor manasını öğreniyor, tefsirini öğreniyor ahkamını uyguluyor niye Ramazan'da oruç tuttunuz e, Kur'an-ı Kerim'de ayet var hocam Niye zekat verdiniz? Zekat ayetleri için hocam niye namaz kılıyorsunuz? Ya, namaz kılın diye Kur'an'da emir var hocam. Yani Kur'an-ı Kerim'in böyle sahibi olur. Ezberleyerek öğrenerek ahkamını uygulayarak insan Kur'an-ı Kerim'e sahip olur. Sahibin bir manası da hele Peygamber Efendimiz'in zamanında sahibi bir manası daha var. Bileceksiniz siz de. Arkadaş demin. Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bulunan kimselere ne deniliyordu? Aynı kelime. Sahip, sahabe, ashab. Sohbet. Yani arkadaş olmak. Müsahabet. Kur'an-ı Kerim arkadaşı için kıyamet gününde ne güzel şefaatçidir. Bu da bu da olur. Bu manada olur. Çünkü insan Kur'an'ı sevdi mi? Arkadaş, dost edindi mi? En vefalı dostu Kur'an-ı Kerim. Yekulu der ki Ya Rabbi ekrim bu, Ya Rabbi şu benim sahibime yani ya beni okuyan insan ya da arkadaşım dostum, şu benim dostuma ikram et ya Rabbi der şefaat ediyor bak senin lehinde Allah'ın huzurunda şey yapıyor Allah'tan bir şey istiyor senin için kendisi için değil, senin için Ya Rabbi ekrim bu, buna ikramda bulun Ya Rabbi, hediye ver buna. Bunun gönlünü hoş et Ya Rabbi der. besü tacül kerame. Kur'an'ın sahibi olan, yani Kur'an okuyan ya da Kur'an'la dost olan kimsenin başına cennet tacı giydirilir. Keramet tacı başına giydirilir. Yani öteki insanlarda olmayan bir muhteşem taç. Yani filanca ülkenin hükümdarına veya... Kral içerisinde taş giydiriliyor da başkası giymiyor. Taç bu az bir şey değil. Taç giydirilir. Tümme ya yarabbi Sonra der ki yarabbi arttır buna ikramını hediyelerini daha çok hediye ver buna. Ve yüksa kisvetül kerame. Üzerine cennet hulleleri efendim libasları giydirilir. Kur'an'ın efendim böyle aşığı olan dostu olan kimseye سُمَّ يَكُولُ يَا رَبِّي Kur'an-ı Kerim devam eder. Ya Rabbi daha, daha daha ikram ver ya Rabbi. Daha da arttır der. Ne istiyor? اِرْدَعْرُ Şu kulunu sev, şu kulundan razı ol ya Rabbi. Rızanı ver buna. Razı oldum kullardan neyle bunu der. فَلَيْسَ بَعْدَ رِدَ اللّٰهِ شَيْهِ Allah bir kuldan razı oldu mu? Bundan daha ileri de bir şey yoktur. Bak arkadaşlar şey yapmışlar. Efendim. İlahi etmişenin üstüne yazmışlar İlahi ente maksudiz ve ruda Ne demek? Ya yarabbi, ya Rabbi Ya Rabbi benim maksudum gayem amacım sensin. Benim maksudum gayem para, pul, dünya, mevki, makam, şey efendim zevk, keyif, efendim bilmem. Mutluluk ıvır zıvır falan değil. Benim maksudum gayem sensin. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ben senin rızanı istiyorum. Benim peşinde koştuğum bir tek şey var. Senin rızan. Bak hocamız da ne demişti. Dünyada her şey boş. Sadece Allah'ın sevdiği razı